Doğum yapan kadın doğumdan ne kadar sonra namaz kılmaya veya Kur'an okumaya daha başka bir dille ibadet etmeye başlar. Evet bir hanımefendi doğum yaptığı andan itibaren e, lohusa yani yumuşakge ile de yazılıyor ama halk arasında lohusalık diyoruz biz onun. Yahut başka bir karşılığı nifas dediğimiz e, şey tahakkuk ediyor bir hanımefendi doğum yaptığında çok büyük ihtimalle bir kan görecektir yani evet. görmemesi mümkün muhtemel mi evet olabilir çok nadir de olsa doğum sonrası kan görmeyen bir hanımefendi olabilir ama o belki milyonda bir yahut milyarda bir olabilir Doğum sonrası bir hanımefendi demek ki lohusalık dönemini yaşıyor Hı. Hanefi mezhebine göre bunun azami en fazla süresi 40 gündür. Yani o günden itibaren kanama başladı. Eee 40. gün devam etti. 41, 42, 50 gidiyor. Hanefi mezhebine göre 40. günün bitiminden itibaren artık o hanımefendinin gördüğü kan özür kanı kabul edilir. peki bu kan mesela 30 günde kesilemez mi? Kesilir. 10. günde kesilebilir mi? Evet. Ha 10. günde kesildi, 3-5 gün temizlik hali oldu. 14. günde devam etti olabilir mi? Olur. Bu aradaki dönem nedir? Yine lohusalık dönemidir. Yani evet. 40 günün içinde zaman zaman görülen temizlik hali bile ne sayılıyor? Luhusalıktan kabul edilir. O halde ne kadar kan görülürse o müddet zarfında hanımefendi... Kur'an okuyamaz, işte camiye gidemez. Bildiğimiz hayızlı bir hanımefendi neyse onun hı hı. pozisyonunu elde etmiş oluyor. Fakat kan kesilip temizlik başladığı andan itibaren namazını kılabilir, orucunu tutabilir. Peki, Diğer dine meşru olan şeyleri yapabilir. Muhtarım hocam 40 gün demiştiniz ya 20. günde hanımefendi kardeşimizden herhangi bir kan veya başka bir şey gelmiyor. 40 gün beklemek durumunda mı yoksa artık temizlik süreçine girdiğini anlayıp yani, abdest alabilir mi? E, artık temizlendiği kanaatına varmış ise ondan itibaren gusledecek, hı hı. namazını kılacak, orucunu tutacak. Ama bu arada dört gün sonra tekrar geldi. Ha, demek ki lohusalık devam ediyormuş. Kılınan namaz ne olur? Artık o halde kılınmış oluyor. Ondan dolayı sorumlu değil. Yani Cenab-ı evet. Hak yanında uh -huh. bu haldeyken kıldı diye Mevlamız sormaz. Çünkü bu hanımefendi ne yaptı? Baktı etti, temizlendiği kanaatına vardı ve ibadetini yaptı. O konuda bir sorumluluk olmaz. Peki bu lohusalığın Şafii mezhebine göre azami süresi <gülüyor> 60 gündür. Yani Şafii olan hanımefendiler... 40 40. günden sonra 60'a kadar gördükleri kandan dolayı lohusa sayılıyorlar ama Hanefi mezhebine göre bunun azami süresi nedir? 40 gündür. gündür. Hocam açıklayıcı bir cevap oldu. Teşekkür ediyoruz.